Desteği için Açık Radyo dinleyicisi Ali Toker'e teşekkür ederiz. Babil'den sonra Rüzgara bırakılmış sesler Hazırlayan ve sunan Ercüment Gürçay Merhabalar herkese, 94.9 Açık Radyo'da Babil'den sonra da bu haftada canlı yayında birlikteyiz. Ben Ercüment Gürçay, yayın masasında arkadaşım Robin Tayar, hepinize güzel bir hafta diliyoruz. Bugün programa Mircan Kaya'dan dinlediğimiz bir şarkıyla başladık. Bir Metin Eloğlu şiirinden yaptığı bir besteydi, Eşcil. Bugün stüdyoda iki mühendis konuğum var. İnşaat Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi müzik grubu direktörü, müzisyen dostumuz sevgili Mircan Kaya. Ve, e, e, İnşaat Mühendisleri Odası Yüksek Yönetim Kurulu üyesi ve aynı zamanda yine İMO İstanbul Şubesi Sosyal Kültürel Etkinlikler Kurulu yürütücüsü sevgili Füsun Sümer. Hoş geldiniz sizlere. Ee, biraz müzik grubundan söz ederek başlayalım mı? İnşaat Mühendisleri Odası, müzik grubu ne zaman kuruldu? Ee, ben bir inşaat mühendisi olarak hmm. ama biraz sıra dışı bir inşaat mühendisi diyelim. Çünkü çok self-starter ve hep ileri teknolojik hmm. şeylere meraklı. işte kendi başına proje yapan, proje bürosu olan bir mühendis oldum. Ve İnşaat mühendisleri odasının da üyesiydim başından beri. Hmm. E, projelerimi e, onaya götürdüğüm götürürdüm, giderdim, gelirdim ve e, e, Mühendisler Odası Kültürel e, Faaliyetleri Açık bir kurum olarak e, albümlerim yayınlandığında doğallıkla ilgi gösterdiler. E, e, İmo'da İnşaat Mühendisi Odası'nın dergisinde röportajlarım yayınlandı. Hı hı. Bu konuda Funda Kılıç Suvakçı evet. ee, sekreter değil mi? İnşaat Şube Sekreter, Şube sekreter Yardımcısı'nın İstanbul Şubesi. E, çok büyük emekleri vardır. E, bu e, tabii benim böyle hem aktif olarak mühendislik yaptığımı görüyorlardı. Hem de e, müzikle ilgili bir şeyler, hani ses getiren bir şeyler yapabildiğimi hı. ...görmek onlarda bir şey, bir farkındalık ya da bir belki de umut olabiliyormuş bu, yapılabilirmiş bu gibi bir algıya yol açmış olabilir. Böyle bir ateşleme ile başladı her şey ve zamanla işte benim müzik çalışmalarım arttı. Mühendislik çalışmalarım da paralel olarak hep yürüyordu önemli projelerde. ...ve inşaat mühendisleri odasında bu ileri teknolojik konular üzerine seminerler de veriyordum... Bu arada e, bir müzik grubu kurabilir miyiz? Hani bizde bir şeyler yapabilir miyiz? Aslında müzik yapmak isteyip de bir şekilde hayat gailesi içinde e, diğer yani mesleki e, sorumluluklar nedeniyle buna zaman bulamamış veya mecra bulamamış meslektaşlarımızla birlikte bir e, müzik grubu oluşturup bir şeyler yapabilir miyiz diye böyle ufak ufak başladık. Önce Harbiye'deki şubenin e, konferans salonu, küçük konferans salonu sahipti. Hangi sahitti. sene başladı? 2019 ben e, Tayland'daki ileri master çalışmamdan dönmüştüm. E, galiba o sıralar yani 2011 2011, 2011, diye 2011 konser değil mi? Daha önce başladı. 2013'te 2012 ilk konser. İlk konser 2012, 2012. 2012. İmo'da evet. Evet. verilen evet. şu bir evet. konser. ...ama çalışmaların başlangıçı... 2011 2013, Olabilir, tamam. Olmuş. Epey 90. oldu, sanki 10 yıla yaklaştı... Tabii. ...gibi geliyor 90. bana. Ee, i̇lk mini konserlerimizi... ...Harbiye'deki şubede... ...sadece üyelere veriyorduk. Daha sonra işte daha büyük... ...konser vermeye hazır olduğumuzda Biz çalıştık, sen not <gülüyor> ...bize ruhsuz, dostlar korosuyla uzun zaman. E, konserler vermeye... Önce. ...başladık. Bugüne kadar... E, bir şekilde grup olmak ve grubu sürdürebilmek bütün müzisyenler bunu bilirler grup olabilmek ve grup olarak var olabilmek çalışmaları sürdürebilmek çok zor bir şey bunun için e, gerçekten gönüllü olmak lazım ama müzik aşkı olmak gerekiyor. lazım yani amatör olmak ama e, Evet, belki de şey amatör ruhu hiç kaybetmeden e, bir kere bizim e, ekipteki hiç kimsenin e, ticari bir beklentisi yok bundan e, tek ödülümüz grup olarak e, az da olsa konser verebilmek, Alkış konser almak. vermek ve e, dinleyicilerle buluşmak, bir ses yaratmak. Ee, ve bir e, manifesto olarak evet. bunu insanlara ulaştırmak. Hı -hı. Bu amaçla çalışıyoruz. Ben hemen ekip arkadaşlarımı tanıtmak evet, istiyorum. Zaman zaman değişiyor. Var, zaman, ee, zaman zaman ekip azalıyor, artıyor. Çünkü hepimiz mühendisiz ve mesela Hı -hı. iki arkadaşımız e, son anda e, bir tanesi Arjantin'e gitmek zorunda kaldı. Bir İşledeni doktoralı ile. mühendis e, Hı -hı. yüksek e, teknoloji enstitüsüne görevli olarak e, taşındı. O yüzden... E, ...ekip arkadaşlarımız... E, ...Funda Kılınç, Suvakçı... ...hepsi inşaat mühendisi Hı -hı. bu arkadaşlarımızın. Sekreterim aynı zamanda değil mi? Funda. Aynı zamanda e, sekreter yardımcısı Hı -hı. İmo'da... ...çok Hı -hı. aktif bir arkadaşımız. E, Ayşegül Bildirici Suna... E, ...Vokalistler... Vokal. Hı -hı. ...Zelal Ertuğrul yine vokalist... ...Ergün Korkmaz klarnet çalıyor... ...Ayhan Çakır piyano çalıyor... Cihan Tunç'tan bas gitar... ...Emrah Çatal Tepe Kopuz... ...Türkay zengin e, perküsyon ve buzuka çalıp okar yapıyor hmm. ve sözcan bağlama Asma Can adı düzenleri ki Arjantin'e gitti hmm. perküsyon çalıyordu e, her konsere e, yanımıza destek ekip e, e, konuk konukyenler diyeyenler de alıyoruz çok ee, bu konserde Adem Temiz Akordion'da, yıllardır Adem'le birlikte çalışıyorum. Hemen hemen her albümümde vardır Adem ve TRT Müzik, e, televizyon kanalındaki kanal programının da e, e, ana müzisyenlerinden biriydi. Merih Aşkın ve Perdiyesiz Gitarda. Galabalık bir grup. Evet, İsmet Kızıl Perküsyon'da bizimle birlikte olacaklar. <Gülüyor> Güzel bir repertuar yaptık diye düşünüyorum Konserin tarihini de siz söylersek dinleyicilerimize 7 Şubat 2020'de Nerede olacak e, konser? Cem, Şişli'de Cemil Candaş Kent, Kent Kültür, Kültür Merkezi'nde, Merkezinde olacak e, Davetiyeli mi giriş? E, nasıl olacak? Giriş, Bilet, e, giriş ücretsiz e, Herkes gelebilir Bekliyoruz Evet e, Öyle. Herkesi açık. Oluyor, İnşaat mühendisleri e, odasına üyelerimizi ve yakınlarını e, müziği duyanları bekliyoruz. Bir de Ücretsiz bizim, bir konser bizim konserlerimiz tamam. e, bayağı interaktif oluyor. E, salonla birlikte söylüyoruz. Bunu evet izledim birkaç videoyu. O yüzden eğlenceli olacağını düşünüyorum. Peki şimdi bir şarkı daha dinleyelim sonra yine devam edelim mi? Ol. Yüzdürdüm filikamı. Tamam konserde <gülüyor> Evet konserde de söyleyeceğiz. Hatta horon da oynayabiliriz. Horon iyi horon oynayan veya iyi oynamayı, horon oynamak isteyenler de konsere gelebilirler. Hı. Ön tarafta horon alanı var çünkü. Bu bir Karadeniz türküsü mü? Trabzon. Trabzon. Ee, Siz zaten e, Doğu Karadenizliyim. E, çok zengin bir çok, kültür. E, içinde büyümüşsünüz. Sevdiğim okudum. bir türkü bunu single olarak da yayınladım. Tamam. E, konserde de yorumlayacağız grupla birlikte yüzdürdüm filikamı dinliyoruz bu canı alacaksın bu canı alacaksın bu canı alacaksın bu canı alacaksın bu canı alacaksın bu canı alacaksın bu canı alacaksın Mircan Kaya'dan bir Karadeniz türküsü dinledik. Yüzdürdüm filikamı. şey müzisyenler kimlerle çalıştınız? Bu bu bu, bu, bu parçada bu, çok Türk kalabalık özellikle. bir ekip var. Yani ee, yerel piyano mi? mı? E, Alsionik bütün parçalarım ya yani bütün yayınlanmış olan bütün parçalarımda hmm. eşçilde de e, hem e, e, Yerli üstadlarımız var. Hmm. Hem yabancı müzisyenler var. Hepsi uluslararası çok prodüksiyonlar. Hı -hı. İlk parçada da Göksel, Baktagir, Yurdal, Tokcan, Baki, Kemancı, Üçlüsü. Ama trompette Roger Mills vardı. Yurt dışında, Sonphonic Records'da e, Osman Kent tarafından mastering yapıldı. Şey. Yüzdün Filikami'da, Piyano'da Asyonomik e, var. E, Tulum e, Selim Bölükbaşı. Onun dışında çok kalabalık çok bir ekip. Keman, akordiyon, adem temiz, Aydın Bergamalı. Çok e... güzel. Şey peki Füsun Hanım bu müzik dışında inşaat mühendisleri odasının başka sanatsal faaliyetleri var mı? Ee, fotoğraf konusunda çalışmalarımız fotoğraf. var. Hı hı. Ee, bu bu çalışmalar da 2012 yılında başladı. Ee, bu çalışmalarda da Serdar Ercan direktörlüğünde. Hı hı. E, temel başlangıç seviyesinde kurslar açıyoruz Bu kurslara katılan arkadaşlarımızdan ileri Fotoğraf Atölyesi Diye bir çalışmamız var Her yıl farklı bir tema seçip Hı -hı. E, Fotoğraf çalışmaları yapıyoruz Ve burada üretilenleri bir sergiyle e, Her yıl e, Meslektaşlarımızla paylaşıyoruz Çok Burada güzel. üretilen fotoğrafları Kendi e, yayınlarımızda Takvim ve benzeri tamam. de kullanıyoruz Ajandalar da vesaire Tabii, <gülüyor> Takvimde özellikle kullanıyoruz bunun dışında 40 halk dansları grubumuz var. Bunun, bunda da yine meslektaşımız Sebla Çınar arkadaşımız Çalışma çalıştırıyor. Çalışma mekanı peki nerede çalışıyor? İmo İstanbul Şube'yi kullanıyoruz. Müzik grubumuz çarşamba akşamları toplanıp çalışıyor. Evet. Değil, çalışma alanımızda biz of güzel fotoğraflara bakarak çalışma yapıyoruz. Evet, şöyle Harbiye'den Harbiye'de e, taşındık. taşındık. Hmm. Karaköy'deyiz. Uzunca bir süredir. Hmm. Buna uygun bir fuaya alanımız var. Sergilerimizi de burada yapıyoruz. Hmm. E, müzik grubumuzda çalışmak için burayı kullanıyor. Ama konserlerimizde kendi konferans salonumuzun koltuk sayısı seyircimize yeterli olmadığı hmm. için dışarıda daha büyük salonlarda yapıyoruz hmm. ee, Verdiğimiz Kendi etkinliklerimizde arkadaşlarımızın hmm. Bize konser vermediği dışında hmm. Büyük konserler yapıyoruz Örneğin e, 2013'te yaptık bir tane 2014'te 2015'te Nisan ayı da yapmıştık ee, 6 Şubat 2016'da yapmıştık. Yine böyle dışarıda büyük salonlarda. Şimdi bu yılda işte 7 Şubat'da yapmaya... Her yıl bir konser yapmayalım. oluyor mu? Ee. Son yıllarda her yıl olamadı ama e, şimdi ben de hazırlanıyoruz. Bir e, kaza geçirdim. Ee, evet bir ayak bileğim kırıldığı da ee, Uzunca bir süre e, inaktif yani. oldum Hı -hı. ve çok yurt dışı bağlantılı çalıştığım için e, müsait olamamıştım. O nedenle böyle sağlık sorunları falan filan araya girdi ee, ama e, bir, bir yıl önce tekrar e, aktif evet. olarak e, başladı. Her hafta Çok çalışıyor de. mu müzik grubu? Hemen Nasıl hemen bir her parıyor? hafta e, evet. yani. E, bir şeyimiz yoksa. Tabii şimdi ben de kişisel olarak bir takım önemli projelerin genel koordinatörlüğünü yapıyorum. Hmm. Bazen zorunlu olarak seyahatlerim oluyor. Bazen imo İstanbul Şubesi'nin zorunlu başka şeyleri hmm. olabiliyor. Nadiren erteliyoruz ya da iptal ediyoruz o haftaki Anladım. çalışmayı ama genel olarak çarşamba akşamları biz bir araya Konser gelip... Konser öncesi artar e, çalışma periyodu. Konser öncesi artıyor ama son bir Yıldır galiba düzenli olarak her Çarşamba günü e, çalışıyoruz. Peki bu repertuarı nasıl belirliyorsunuz? Siz mi seçici? E, e, ben belirliyorum yoksa... repertuarı çünkü bir e, tema var, müzikal tema. E, hmm. Ağırlıklı olarak yeni geleneksel e, müziğimizi hmm. e, yorumlamak üzerine kurulu bir e, temadır bu. Çünkü e, Kişi olarak kendi müzik çalışmalarımda da taklit şeylerden hoşlanmadığım için ya da batıya öykünen e, şeylerden veya e, pop e, kültüründen e, tamam, yine biliyorum. çok hoşlanmadığım için e, geleneksel müziğimizi kendimizce yorumluyoruz ama e, tabii şey e, kendi tarzımızla Anladım. bir e, fark e, yaratarak e, ...yorumluyoruz. Peki bir şarkı daha dinleyelim mi? Mombar. Siz biraz Over. anlatır mısınız? Ermeni musunuz? halk hmm. dansıdır... ...Mombar. Hmm. Burada da... ...Asyonomik Mehmet Polat... E, ...Ud... E, ...Asyonomik hmm. Piyano... ...Martin Orstein Klarinet... Yani ...Keman'da Şaban Gölge... ...Adem Temiz Akoridyon... ...Aydın Bergamalı Klarinet... ...Perküsyon'da İsmet Kızıl... Evet. Ee, atladığım yıldır olabilir mi? Erdem Tekinay bas gitar çalıyor. Kadro. Çok ee, kalabalık bir kadro evet. Bu e, Bombar e, Dünya Müziği insula albümünden. Dünya Hı -hı. Müziği listesine Hı -hı. giren bir albüm. Oradan bir tamam, parça. Tamam o zaman İlcan e, Kayı'dan dinliyoruz. Bombar. Bombar. <gülüyor> İzlediğiniz için Mircan Kaya'dan dinledik. Mombar küçük bir teknik hata oldu. Bunun için de çok özür diliyoruz. E peki Mircan'ım siz inşaat mühendisiniz ama müzik de herhalde değil mi? Uzun yıllardır en az mesleğiniz kadar hayatınızın içinde. Biraz Daha ondan bahseder <gülüyor> Belki hani klasik ama çocukluk yıllarında. Evet evet öyle. öyle çok var. eski. Doğu e Karadeniz'de büyüdünüz değil evet, mi? Evet evet. E çok, çok kültürlü e, bir ortamda çok kültürlü bir ortamda çok dilli çok kültürlü <gülüyor> bir ortamda büyüdüm. Önce orada o. evet e, hem sesilik, Gürcüce, Lazca, Türkçe hatta Arapça arkasından işte İstanbul, ondan sonra uluslararası eğitimler e, iki masterim var, biri Boz içinde biri Avrupa'da, İtalya, İspanya'da hı hı. E, ve müzikle ilgili e, müziğe müzikle dolduğum için e, müziksiz yapamayan bir insanım. İyi ki de öyleyim. E, farklı şeyler yapmayı seviyorum. Farklı olsun diye uğraşmadan tabii başka yani ya içme gibi. nasıl hmm. dolduysa e, ticari bakmadan olaya e, ne getirir nasıl bir kazanç getirir diye bakmadan biraz cesurca işler diye düşünüyorum ama kesinlikle e, evet. Öyle de olmaya devam edeceğim çok galiba. Sen. Çok Peki, şükür diyelim. E, kimlerle bugüne kadar çalıştınız? Mesela ben Emin'le çalışmanızı biliyorum Emin'i Güs'le. Emin'i Güs'le Emin hem bizim, bizim dinliler, evet Herhalde ilk albümünüzü değil mi bizim ninliler? Evet, evet bizim Dünyada da herhalde örneği az olan bir çalışma değil mi? Galiba dünya üzerinde en çok dinlenen ninli albümü o öyleymiş çok öyle güzel. dediler. Tamam, <gülüyor> bir sordu <sörgü gülüyor> programda da o Dan Çebir's. kül daha sonra kül albümünde Aha. birlikte çalıştık. E, Kül'de de Memin Güçle çalıştık. Kül'de de Memin Güç var. Güzel. Orada Muammer Ketencioğlu, Derya Turkan e, o, var. var. E, Sonra Onun dışında Salamünün, sala, e, e, o bildiğimiz Sala değil mi? Yani evet, orada getirmekte. da Sala, evet Sala <gülüyor> e, cenaze e, <gülüyor> duasıdır. <gülüyor> Çocukken hani hocamızdan Artvin'deki hocamızdan dinlediğim büyülenerek onu İngilizce sözlerle yapmıştım. Orada Muammer Ketencoğlu var, Uğur Işık var, Serkan Çağrı, Ceyda Pirali, e, Roger Mills var. Yine yurt dışında mastering <gülüyor> yapıldı, Songfonik Records'ta Osman Kent. ...tarafından... ...atladığım... Numinosun diye bazen, bir Numinosun, bir İngiltere'de Limbo grubuyla, caz grubuyla... ...kaydettim. E, Rumi, Mevlana Celaleddin Rumi... ...ve hmm. kendi sözlerimi harmanlayarak... ...aşka ve doğaya dair... ...arkasından... ...Utimi yine Limbo'yla... ...Once Upon a Time in Mingrelia. İngiltere'de Limbo'yla kaydettim. Eliksir yine, değil mi? Eliksir'de Göksel Bağta Gürdal Tekçan, Baki Kemancı var. as as müzisyenler Aydıncan Kutlay, Flamenco gitarda. Ceyda Pirali var. yine Roger Mills var. Önemli müzisyenler arasında sonra ee, Nani ve Minör Nani diyorsun, tamamen sözleri bana ait çağdaş bir Laz dilinden inni albümü onu da İngiltere'de Asiyonamik Ivan Hussi ve John Wiggins'la birlikte kaydettim Londra'da Çok sonra minor ve ee, bu Mercan herhalde yeni mi e, e, yayınlandı e, Mercan albümünüz e, Mercan diye bir albümüm yok e, pardon şu e, sure. Insula, insula, insula, insula, insula evet, en son basılmış albümüm o hmm. onun arkasından dijital albümler yayınlandı bir tanesi Haş, Haş, hmm. Dünya Ninileri albümü. Diğeri tatlı dilli Sweet Talker, hmm. e, e, Hayasız, İşveli, Cilveli Anadolu eskilerini seslendirdiğim hmm. oradan bahçe, bahçe duvarından açtığımı dinleyeceğiz. E, kırmızı Çok Gül, Gül albümü var, Merih Aşkın'la birlikte yaptık. Sıcak, minimalist, e, e, nostaljik Anadolu eskilerini Çok birlikte de. yorumladık. Single sevemem seni eskisi gibi. Onu dinleyeceğiz. Yüzlerce şey, filik single. E, yani Eminle çalıştınız işte bir sürü müzisyenle ama Kızınızla da müzikler ha, yaptınız. Kızım Müzik da bir örnek dinleyeceğiz <gülüyor> ama önce bahseder bay, bay Bayrağı ona devredeceğim yakında. Evet. Ee, Türkiye demek e, kızımız. Yurt dışında, hep yurt dışında okudu. Bologna Güzel Sanat Akademisini bitirdi. Ondan önce İstanbul'da konservatuvar bitirdi. Şimdi Milano Üniversitesi'nde master var mı yapıyor. Var peki albümü ya da? Var. Cloud Cloud Skya artistik adı. O da yayınlandı. Dijital yayınladık yalnız. Onunla düet parçalarımız var. Onlardan i̇şte biri de Durme. Durme. Dinleyelim mi şimdi? Dinleyelim. Peki. Mircan Kaya ve kızından dinliyoruz Durme. Cenk Kaya ve kızı Setenay Ece Kaya'dan bir seferat şarkısı dinledik. Peki şey iki çocuğunuz vardı değil mi? Evet, bir de oğlum var Kaya. O da Kaya. sanata var mı? Ee, şey, o şey, ile ilgisi. çok iyi yazıyor hatta Setenay'ın ilk albümü Klaus'un sözlerini birlikte yazdılar ancak sıkı bir akademisyenlik şeyi var yolculuğu var onun Boğaziçi evet. Üniversitesi'nde tarih okudu Japon tarih üzerine master yaptı Japon hükümeti burslusu olarak Kyoto Üniversitesi'nde araştırma yaptı... ...şimdi yine Japon tarih üzerine... Hmm. University of British Columbia... ...Vancouver'da doktora yapıyor... Hmm. ...o yüzden o yazma şeylerini birazcık... ...akademik paperlar yazmak Daha şeklinde... Evet. <gülüyor> ...sürdürüyor. <gülüyor> Peki Füsun bir soru olacak? Şimdi bunlar çok yoğun emekler... ...bu kültür sanata yönelik... ...hani sivil toplum örgütlerinin... ...çabaları falan ama yönetimler değişiyor... ...an geliyor. Peki... ...yani... Öyle bir şey olsa tabi bunların hiçbiri ortada kalmayacaktır değil mi? Mesela e, inşaat mühendisliği odası nasıl o süreci, genel kurul süreci yakın mıdır? Nedir, Çok yakında aslında e, bu sürecimiz. E, genel kurulumuz 22 Şubat Cumartesi günü. E, ha, Şubat. E, hmm. evet, Şişli Cemil Kuvay. Candaş Kent Kültür Merkezi'nde hmm. olacak. Biz e, şu anda 46. dönemdeyiz. 47. dönem için e, genel kurulumuz yapıp 23'ünde de 23 Şubat Pazar günü de e, Karaköy'de Mimarlar Odası'nda oylarımızı kullanacağız. Hı -hı. İnşa İnşaat mühendisleri İstanbul Şube Hı -hı. E, yönetimini e, seçecek. Çağdaş İnşaat Mühendisleri grubu mu şu anda? Şu Mevcut an uzun süredir, uzun süredir Çağdaş İnşaat Hı -hı. Mühendisleri yönetimde. Burada biz müzik konusunu konuşabildik. Tabii Rahim ki bir bu işte. sosyo-sekültür etkinlikler kurulumuz, kurulumuzun çalışmalarından bir tanesi hı hı. mesleğe dair, ülkemize dair kentimize dair yaptığımız pek çok çalışma var Tam Çağdaş ediyorum. İnşaat Mühendisleri'nin. Hı hı. E, tabii ki bu müzik programında bunlardan söz etmek mümkün değil ama Çağdaş İnşaat Mühendisliği. yaşama, yani, yaşama yani, dair o da. Yaşama dair işte gibi. İstanbul için Kanal İstanbul'u yerine İstanbul'u depreme hazırlayalım hı hı depreme karşı deprem hazırlayalım diyorlar. E, ulusal deprem seferberliğini ilan edelim. İstanbul'da Hı -hı. yapısı da onu rehabilite Hı -hı. edelim diyorlar. Biliyoruz ki deprem kuşakları üzerinde tabii. ülkemiz. inşaat Daha Geçen hafta yaşadık işte tabii, tabii yani. Çok taze. E, bu senede 99 depreminin 20. yılı tabii, 2019 tabii, biliyorsunuz. Yani. E, bu acıları e, hat hatırlatalım. ...onlardan ders çıkarıp gereken önlemleri alarak hayata devam etmemiz Doğru. gerekiyor. E biz de bu deprem kuşağı üzerinde bunun ülkemizde inşaat mühendisliğinin... Tamam ...amaçlarından birinin güvenli ve sağlıklı yapılaşmanın sağlanması olduğunun Çok altını önemli. çiziyoruz. Bu mesleğimiz ve İstanbul için çalışıyoruz. Bu 47. dönemde de yine Çağdaş İnşaat Mühendisleri Nusret Suna Başkanlığı'nda Yenitim Kurulu'na adayı adayız. Olacak. 23 Şubat Pazar günü yapılacak seçimlerde de e, meslektaşlarımızdan oy vermelerini ve bizi desteklemelerini bekliyoruz. Tamam. Sağ olun. <gülüyor> Keyifli. Peki Mirce sizin de aslında şey değil mi? De depremle yönelik bir özel şeyiniz var, eğitiminiz e, de İlk master çalışmam deprem mühendisliği üzerine e, daha sonra da e, İtalya ve İspanya'da rotasyonlu tarihi Hı. eserlerin yapısal bir e, e, analizleri üzerine ileri master yürüttüm ama son 20 yıldır e, ileri teknolojilerle yapıların depreme karşı %100 can ve mal güvenliği sağlanmasını e, e, sağlayan e, teknolojik cihazların tasarlanması, üretilmesi, hı hı. E, yapılarda uygulanması için öncü olarak çalışıyorum. Çok Depremizasyon Derneği'nin kurucu üyesiyim, bir dönem başkanlığını Harika. yaptım. Onlarca binada sismik isolasyon uyguladık. Ee, çok büyük projelerde antisismik cihazların kullanılmasıyla ilgili yine koordinasyon yapıyorum. Bir iki ee, örnek, 1915 Çanakkale Köprüsü, hmm. Osman Gazi Köprüsü, pek çok devlet hastanesi hmm. gibi projeler. E, projeler. Bunların tabi e, daha e, alt e, düzeye indirilerek. Hmm. Ee, halkın yaşadığı konutlara indirgenmesi lazım. O konuda da bir çaba gerekiyor ama e, ne Korkut yazık ki müteahhitlerin şeyler söyleniyor müteahhitlerin yani. elinde olduğu için o tür kararlar binlerce, yüz binlerce, binlerce türlü, binanın yıkılacağından söz etmiyor. Evet edecek. başka türlü dinamikler olduğu için oralara e, o konuda bir ee, ...başarı henüz elde etmiş sayılmayız. Peki bu deprem sonrası hani yıkımın maliyeti aslında belki çözüm için yapılacak yatırımdan daha çok değil mi? Yani öyle bir yıkım. Tabii ki. Tabii ki. ki şu anda sağlamken yani belki... Tabii tabii o... ülke olarak biz genellikle zaten son yıllarda da bu açıkça görülüyor. Var olan şeyleri koruyup güçlendirmek, evet. rehabilite etmek gibi bir zihniyetimiz yok gidi ee, insanlar ölüyor. yıkılıp yenilerin yeni Hı -hı. yenileri yapılan hani o binalar da esasen örneğin bir Japonya'daki gibi yüzde yüz ve mal e, varlığı e, koruma sağlayacak olan e, teknolojilerle teçhiz edilmiş değil yine konvansiyonel betonarme binalar bunlar evet. çok... Ee, çok konu var tabii Hı -hı. bunlar e, çok şey konuşulabilir. Bir türkü dinlesek mi? Olur. Bu Sevemem Seni Ha, eskisi. Türkü Ondan değil bile... o bir tango. Sevemem Hadi. Seni Eskisi ha, gibi bir içe doğuş olarak gelen bir tamam. e, single parça. Bir de videosunu yaptım. Hatta dün e, Dünya Müziği Otoritelerinden bir Ethno Cloud Latin Amerika janrında videoyu bir numara yapmış. 40 çok tane sahip. videonun içinden ona ha, da şaşırdım. E, sevilerek dinleniyor. Şey, tamam. Streaming'i çok yüksek olduğu bu parçanın. Bir tango. O zaman onu dinliyoruz. Ayvın Hasi Asyonamik var bunda da. Ayvın Hasi cello çalıyor. Tamam. Piyanoda Asyonamik var. Güzel. Dinliyoruz. Sevemem. seni eskisi gibi. Mircan Kaya'dan. Dinliyoruz. <gülüyor> ...yavaş yavaş programın sonuna geliyoruz. Ee, sevgili dostlar... ...bugün e, Mircan Kaya... E, ...ve... E, ...sevgili Füsun... E, ...Sümer İnşaat Mühendisleri Odası'ndan... ...iki dostumuz, konuğumuzdu. E, son olarak... Din, ...söylemek istediğiniz şeyler var mı? Dinleyicilerimize... ...ben, ben öncelikle... E, ...bunu vurgulamayı çok istiyorum. Açık Radyo'yu çok seviyorum. E, Mircan Kaya olarak. Açık Radyo umut demek... E, e, güzellik demek e, Bu nedenle e, Zaman zaman açık radyonun parçası Olabildiğim için kendimi çok Mutlu ve gururlu hissediyorum Bugün de bu duyguyu taşıyorum Ve size bizi konuk ettiğiniz için Çok teşekkür ediyorum İkinci Vurgulamak istediğim olmak. Çok sağ ol, sağ ol. İkinci vurgulamak istediğim şey Tüm bu çalışmalar gönüllü çalışmalardır evet. Bir sosyal sorumluluk projesi Gibi algılıyoruz Hı. Ee, inşaat Herhangi mühendisleri e, almıyoruz yani, inşaat e, mühendisleri, mühendisleri odası, şey almıyoruz gönüllü e, çalışmalar bunlar yönetim kurulu üyeleri de dahil hı hı. hiçbir şekilde ücret almadan gönüllü olarak e, çalışan insanlarız e, bunu vurgulamayı istiyoruz ben meslektaşlarımı özellikle 23 Şubat günü oy vermeye davet ediyorum çünkü hı hı. oy vermek her seçimde oy vermek çok çok önemli çok doğru. ne olursa olsun iktidarda kim olursa olsun her zaman muhalif seslere ihtiyaç doğru, var doğru. ve meslek odaları muhalif ses olmak konusunda kalelerimiz bunları korumamız da gerekiyor bu da bir sorumluluk diye düşünüyorum Peki şey Hanım bir kez daha konseri anons edebilir miyiz? Tarihini Tabii ki, dinleyicilerimiz e, katılmak yedi, isteyebilirler. 7 Şubat Cuma günü. E, tamam. İnşaat Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi müzik grubumuzun tamam. konseri. Şişli Cemil Candaş kent kültür akşam, merkezinde 8'de akşam 8'de evet. tekrar ediyorum e, tamam. 7 girişler Şubat. ücretsizdir. Tamam. E, meslektaşlarımızı yakınlarıyla birlikte bu Konserler konserimizde, yeni yıl konserimizde birlikte şarkı dinlemeye ve söylemeye çağırıyoruz. Me meslektaş olmayanları da tabii. tabii. ki çağırıyoruz. Tabii tabii ki. Ve ee, bir çingene deyişi ekleyeyim ben. E, 7 Şubat <gülüyor> Cuma günü akşam evde duran ölür. Tamam güzel. <gülüyor> <gülüyor> o ne bu buyurmuş olduk. Peki şey diyeceğim sizi nereden takip edebilir dinleyicilerimiz? Yani sosyal medyada ee, sayfamız... Yani Instagram var Mircan Kaya Official Spotify hesabım Hı -hı. var. Mircan Kaya bütün dijital mecralarda varım. YouTube burada? kanalım var Mirşan Mircan, Hı -hı. Mircan Hı -hı. Kaya. Facebook hesabım var Mircan. Eee İnşaat Mühendisleri Odası'nın da sosyal medya hesaplarından. Çok my name. Tabii ki <gülüyor> bir şeyler çıkar. Tamam, çok güzel bizi var. de e, takip edebilirler. Evet. Facebook, Instagram evet, ve evet. web sayfamızdan. <gülüyor> i̇ma <.r2> takip edebilirler. Evet. Peki çok teşekkürler katıldığınız için. Ee, sağ olun var olun. Biz teşekkür ederiz. Sevgili dostlar, program destekçim Ali Toker'e çok teşekkür ediyorum. Bu programı ve bundan önce yayınlanan programları Facebook'ta Babil'den sonra sayfasından takip edebilirsiniz. Ben de bundan sonra sizin destekçinizim. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Programı Mircan dinleyeceğimiz bir türküyle kapatmak istiyorum. Bahçe Duvarı'ndan açtım. Haftaya Pazartesi 94.9 açık radyoda Babil'den sonra programında yeniden buluşabilmek dileğiyle. Sen kalın.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 Desteği için Açık Radyo dinleyicisi Ali Toker'e teşekkür ederiz.